Arkadaşlarımız. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's salatu ve's selamü ala eşrefil enbiya ve'l merselin nebiyyuna Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet arkadaşlar geçen hafta en son hangi bölümü hangi babı bitirmiştik? Taharet. Taharetle Taharet. Taharet ilgili. Tuvalet Adabı, Adabı ile ilgili hadisleri alıp bitirdik. Bu hafta gusül. Babul Guslü ve hukm bölümüne, gusül bölümü ve junup olan kimsenin hükmüyle ilgili bölümü ele alacağız. Onlarla ilgili hadislere başlayacağız. Gusül kelimesi arkadaşlar lugatta 3 şekilde okunuyor. Gusul, gusal, güsül. Yani gayın Harfinin üzerinde ya damme oluyor, ya fetha oluyor, ya da kesre oluyor. Yani üç şekilde okuluyor. Birincisi, gasil kelimesi arkadaşlar. Gasil, tathir, temizlik manasına geliyor. Gasil. Gusül, bildiğimiz gusül abdesti diyoruz ya. Gusül bu manaya geliyor. Üçüncü olarak da gısil, elleri yıkarken sabun ve benzeri maddeler kullanarak suyun yanında... Yardımcı madde ile temizlenmeye deniyor. Yani gusül kelimesinin 3 okunuş şekli var dedik değil mi? Lugat'ta. Gasil ne anlama geliyordu? Tathir, temizlik anlamına geliyor. Gusül, hepimizin bildiği gusül abdesti alma manasına geliyor. Gısil de kesralı bir şekilde okursak, bu da elimizi yıkarken... Dışarıdan başka bir temizleyici madde kullanarak, sabun gibi ve benzeri şeyler kullanarak temizlikte bu şekilde suyla beraber dışarıdan bir madde kullanarak yıkama anlamına geliyor. Kalksa değil, değil mi hocam? Kalksa değil yani. Gayınla. Gayınla. Gayınla. İstilahi manası da kendine has özel şekliyle bedenin bütün ağzaların hepsinin su ile yıkanması olayına biz ne diyoruz istilahen? Gusül diyoruz. Gusül arkadaşlar, kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir durum. Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir durum. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimde Allah-u Teala o abdest ayeti devamında وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَّرُ Eğer cunup iseniz ne yapın? Temizlenin, Temizlenin gusül abdesti. Alın malindeki ayet-i kerime. Bunun Kur'an-ı Kerim'den gusül almanın ne arkadaşlar? Delili. Sünnette yine bu konuyla ilgili birçok hadis var. Bunu da yer yer vereceğiz buna. Örnek olarak burada aldığımız hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Biriniz kadının dört uzvu arasına oturur ve çabalarsa o kimseye yıkanmak vacip olur. Bu hadisin şerhini biraz sonra da alacağız. Yine alimler arkadaşlar Cenabet olan, junup olan kimsenin kusul abdestinin kendisine vacip olduğunda icma etmişler görüş birliğine varmışlardır. Yani Kur'an, sünnet ve icma ile gusül, sabit olan bir durumdur. Yine cunup kelimesi arkadaşlar Cenabet olan kimse dedik. Değil mi? Bu da kişinin ya hanımıyla ilişkiye girmesi sonucu veyahut da bunun dışında şehvetle erkeğin veya kadının boşalması durumuna biz ne diyoruz? Cunupluk durumu diyoruz. Cunupluk kelimesinin aslı bu uzak olma kelimesinden geliyor. Cunupluğun aslı mana olarak uzak olma manasına geliyor. Bu da nereden geliyor? Cunu olan kimse bazı ibadetlerden, bazı ibadet edilen mekanlardan uzak durması gerektiği için bu isimle ne yapılmış? İsimlendirilmiş. Yine konuyla ilgili olarak arkadaşlar, Cunu olan kimsenin mescitte oturması ile ilgili, mescide girip orada oturması ile ilgili eli Mehlin'in ihtilafı var. Alimler diyorlar ki, cunup olan kimsenin İmam Ahmet haricinde diğer alimler mescitte oturmasının haram olduğunu söylüyorlar. Yani cunup olan kimsenin mescitte oturmasının haram olduğunu söylüyorlar. İmam Ahmet eğer abdest alırsa, cunup olan kimse namaz abdesti gibi abdest alırsa bu şekilde mescitte bulunmasında bir sakınca olmadığını söylüyor ve sahabelerin yaşantısını ne yapıyor? delil getiriyor. Ashab-ı Süfe'nin kaldığı yer neresiydi? Mescitti. Mescid. Orada yatıyorlardı. Orada kalkıyorlardı. Orada ilim talep ediyorlardı. Hayatlarının büyük bir çoğunluğu mescidin içinde geçiyordu. Bu şekilde namaz abdesti alındığı zaman mescitte oturulmasında da cunup olan kimsenin i̇mam Ahmet bu şekilde bir ruhsat olduğunu söylüyor. Yine arkadaşlar cunupluktan yıkanmanın hikmeti ile ilgili yine burada İmam Ahmed'in ve Ebu Davud'un Ebu Rafi radyallahu anh'dan rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla ilişkiye girmiş, hanımlarıyla ilişkiye girdikten sonra her birinin evinde gusül almış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla birlikte ilişkiye girdiğinde her hanımının evinde ne yapıyor? Gusül alıyor. Ebu Rafi radyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu gusulleri bir tek gusulde toplasaydın olmaz mıydı? Yani Allah Resulü Aleyhisselam biliyorsunuz birden fazla hanım vardı. O gece Allah Resulü Aleyhisselam birden fazla hanımıyla ne yapıyor? İlişkiye giriyor ve her birinin evinde ne yapıyor? Gusül abdest alıyor. Ebu Rafi radiyallahu anh da bunun şeyini öğrenmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Aynen. yani bunların hepsini bir gusulde toplasaydın olmaz mıydı? Diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki, böylesi daha temiz, daha güzel, daha doğru, daha uygun olandır demiş. Yani böyle yapılması. Demek ki bir gusullere toplanma ne olur? Olabilir. Ama böylesi daha güzel, daha temiz, daha uygun, daha doğrudur diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rafi'ye radiyallahu anh'ı'ya bu şekilde cevap veriyor. Yine Cürcavi Rahimullah da diyor ki meni çıktıktan sonra insanın üzerine gusül alması nedir arkadaşlar? Farzdır. Aynı şey idrar için geçerli midir? Değildir, değil mi? Sonuçta baktığımız zaman bu iki şey nereden çıkıyor insanın? Aynı yoldan geliyor, değil mi? Aynı yoldan gelmesine rağmen hükümleri ne? Farklı. O yüzden Cürcavi Rahimullah diyor ki. Biz yiyip içtiğimiz şeyleri bu şekilde idrar yoluyla ne yaparız? Dışarı atarız. Değil mi? Ama diyor insanın yani bevli yiyip içtiği şeylerden oluşur. Ama diyor meni insanın bütün vücudundaki hücrelerden oluşan bir şeydir. O yüzden diyor insandan meni çıktığı zaman ne olur? Bu insan ne yapar? Bitkin düşer. Ama aynı şey idrarını yapan için geçerli değildir. O yüzden bütün vücuttan Toplanan, bütün vücudun öğelerinden, azalarından toplanmış bir şey, bir sıvı olduğu için, o yüzden vücut diyor, yorgun düştüğü için kişi gusül abdesti aldığı zaman, bütün vücudunu, bedenini yıkadığı zaman ne olur? O bedenine o dinçlik yeniden geri gelir. Yani vücuttaki o tembellik gider, onun yerine vücudun o neşatı, o etkinliği yeniden geri gelir. Yani bu şekilde hikmetlerini bazı alimler gusulün neden bütün vücudun yıkanması gerektiğini bu şekilde açıklamaya ne yapmışlar? Çalışmışlar. Yine arkadaşlar bu akşam ilk alacağımız hadis-i şerif. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh'unun zikrettiği hadis-i şerif. Ve an Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh'u kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elma'u minelma. Elmâ'u min elmâ. Ravâhu muslim ve asluhu fil Buhari. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'u anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Su, sudan dolayı gerekir. Su, sudan dolayı gerekir. Hadisi Müslim rivayet etmiş. Aslı bu hadisin Sahih Buhari'de de vardır. Burada arkadaşlar, elma Min minelma ibaresinde su sudan dolayı gerekir ibaresinde Belagat ehli, luga ehli Belagatçılar diyorlar ki burada bir cenaz vardır. Cenaz da arkadaşlar aynı lafıza sahip olan iki kelime ama manaları farklı. Burada baktığımız zaman elma u minelma ma kelimesi lafız olarak İki yerde de kullanılmış ama mana olarak farklılık gösteriyor. Buradaki ilk ma, elma kelimesi gusülü bize gusülden bahsediyor. Elma'u, minelma ikinci buradaki ma da bize neden bahsediyor? Meni'den bahsediyor. Yani ilk ma ibaresi elma'u gusül, minelma meni'den gerekli olur. Yani eğer meni çıkarsa gusül. Gusül gerekir. Anlaşıldı mı? Evet. Elma u min elma. Sudan dolayı ne gerekir? Su gerekir. Değil mi? Sudan dolayı burada. Sudan dolayı dediğimiz ne? Meni. Meniden dolayı ne gerekir? Su gerekir. Sudan kastımız ne? Gusül. Yani meni çıkarsa bunun getirdiği şey bize nedir? Gusül abdesti almamızı üzerimize ne yapar? Farz kılar. Yine burada meniden su olarak bahsedilmesi yine ayetlerle de aynı şekilde sabit Hı. Tarık suresinde Allahu Teala ne diyor? Falyanzuril <gülüyor> insanu kulik, hulik hulika mimma'in dafik. Değil mi? İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan fışkıran bir sudan yaratıldı. Burada meniden ne olarak bahsediliyor? Ma'un <gülüyor> dafik. <gülüyor> yine başka bir ayet-i kerimede yine Nur suresi 45. ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor diyor ki Vallahi halak kull dabetin min Allahu Teala her canlıyı sudan yarattı. sudan yarattı. Yani burada da ayetlere döndüğümüz zaman aynı şekilde meniden bu şekilde kinayeli olarak su ibaresi de kullanılarak bahsediliyor. Yine burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bunu da daha önceden söylemiştik. Eğer bir şeyi insanın Utandığı çekindiği bir şeyi kinayeli bir şekilde anlatıldığında karşı tarafta bunu anlıyor ise bunu açıktan söylemek yerine kinayeli bir şekilde anlatmanın daha faziletli olduğunu daha önceden de söylemiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada meninin çıkmasından dolayı gusül gerekir ibaresinde ne yapabilirdi? Kullanabilirdi. Ama bu şekilde kinayeli bir şekilde kullandığı için sahabeler de aynı şekilde bu kinayeli kullanmasında neyi kastettiğini de ne yapıyorlardı? Allah Allah. Anlıyorlardı. Yine burada konuyla ilgili birisi bize dese ki burada alma, umin alma ibaresinde açık bir ibare yok. Buradan kasıt, abdest olamaz mıydı? O da aynı şekilde abdestte de su alınıyor dese. O insana ne deriz biz? Biraz önce ipuçlarını verdik yani yla farklı olduğu için yani buradan kasıtın abdest olduğunu niye anlamıyoruz da buradan kasıtın gusül olduğunu anlıyoruz. Sebep sonuç ilişkisi. Genel olarak. Yani neden bir sebep sebebi var. Sudan kaynaklı. Ya burada kullanılan suyu niye gusül olarak değerlendiriyoruz da biri dese ki buradan kasıt abdesttir kardeşim. Abdest de suyla aynı şekilde suyu kullanarak yapılan bir şey. O zaman Meni çıktığı zaman, abdest aldığımız zaman bu hüküm yerine... Yani şu şekilde alimler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hitap ettiği toplum kendisini ne yapıyordu? Anlıyordu. Anlıyordu. Kendisini anlayan bir topluma hitap ettiği için bu kinayeli durumu onlar ne yapmadılar? Sorgulamadılar. Veya da buradan kimse... Buradan abdest kastedildiğini yapmadı. Çıkartmadı. Çıkartmadı. Herkes buradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ibareyi kullandığı zaman bu sul alma alması gerektiklerini Anladım. anladılar. O yüzden birisi bize desek ki buradan kasıt böyle bir yorum yapsak, buradan abdest de çıkmaz mı dese ne diyoruz ona sen böyle bir şey? Olmaz. Çıkmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani sadece olay bu hadis-i şerifle de sınırlı değil ama sadece bu hadis-i şerifle bile sınırlı olsa, değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini anlayan bir topluma hitap ediyordu. O dili bilen, o dile hakim olan insanlara hitap ettiği için bu ibareyi kullandığı zaman kimse bundan abdest alınması gerektiğini Çıkart. çıkarmadılar. Biz öyle çıkarttık değil mi? O mı O da Burada arkadaşlar hadisin mantukunda ne zaman meni gelirse gusül vacip olur. Değil mi? Bunu anlıyoruz. Evet. Elma umin elma sudan dolayı su gerekir. Demek ki ne zaman meni çıkarsa bunun karşılığında ne gerekir? Gusül gerektiğini bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Yine hadis-i şerifin zahirine baktığımız zaman buradaki çıkan meninin şehvetli veya şehvetsiz oluşuyla ilgili bir ibare var mı? Burada her şekliyle geldiği şekliyle anlıyoruz. Ama yine olaya baktığımız zaman burada murad edilen hangisi arkadaşlar? Şehvetli bir şekilde gelen meni ne gerektirir gusül gerektirir Eğer meni şehvetsiz bir şekilde hastalıktan dolayı veya da benzer durumlardan dolayı çıkıyor ise şehvet olmadan o kimsenin üzerine gusül ne yapmaz vacip olmaz yani buradaki gusulu gerektiren meninin çıkışı neye delalet eder şehvetli bir şekilde çıkmış olması gerekliliğini bize gösteriyor Yine bu hadisin umumundan arkadaşlar kişi düşünerek öpme sonucu bakmadan dolayı o kimseden şehvetli bir şekilde meni geliyor ise ister uykusunda olsun ister uyanık olsun o kimsenin üzerine gusül alması nedir? Farzdır, vaciptir. Yani burada meninin şehvetli bir şekilde çıkmasına sebebiyet veren durum ne olursa olsun ister uyanıklık hali olsun ister uyku hali olsun ister dokunma sonucu ister öpme sonucu ister düşünme sonucu şehvetli bir şekilde çıkan meninin getirisi nedir o iki insan üzerine bu gusüldür yani gusül o kimsenin üzerine nedir arkadaşlar fardır